Kollarını kesikleri vakitte yüzünden tuttu kanını yukadın aşağı. Kim? Halacının Mansur. Ve şunu söyledi. Siz ehl-i şeriat, onun elini kesen ehl-i şeriat. Hükmü oydu. Hatta hükmü veren Cüneydi Bağdadi'ydi. Öyle iktiza etmişti. Onun ısrarı vardır. İsteyen bana sorabilir sonra konuşabiliriz. Kollarını kestiler ve yüzünden tuttu. Ve dedi ki onlara, ey ehl-i şeriat siz abdesti suyu alırsınız. Biz aşıklar kanımızı yer alırız dedi bazı insanlar da suyla ateş alır, bazı hak korkusuyla, hak aşkıyla, göz yeşiliyle ateş alır. Kim bir ki göz hak korkusuyla, hak aşkıyla, göz yatıcıyla ateş alırsa, onun ateşi tamam olur. Suyla ateş alan da tamamdır ama onun üstünde da gayrı alıyor suyu yani. Hatta sen korkuyorsun yıkanmaya, yıkanmaya korkuyorsun. topraktan holkunun dağılırım diye Avrupalı günde üç defa banyo yapıyor, duş yapıyor.